Evet, çok teşekkür ediyoruz ee, Alper Türken'in konuşması için. Şimdi söz Cetin Türk Yılmaz'da. Cetin ee, Türk Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde konuşmasının başlığı Hegel ve Stoğa düşüncesi ne Evet, herkese merhaba. Ee, teşekkür ediyorum ilk düşüncemde burada ve bu etkimi deneyen bütün arkadaşlara Hegen'le ilgili Türkiye'de e, oldukça e, yoğun ilgi bilimlerden e, başlamıştır. Ben e, bu konuşmada daha spesifik bir konuyu, yani Spor düşüncesine ilişkin Hegen'in yaklaşımını ele alacağım ama e, durup dururken e, burada yani direkt e, stuha merakından kaynaklı olarak ya da Ege'nin stuha düşüncesinin eleştirilmesini e, merak etmekten kaynaklı olarak bir ilgi başlamadı. E, biraz sonra anlatmaya çalışacağım gibi e, özellikle 1980'lerden itibaren e, Michel Foucault'un e, Colette de France'da verdiği derslerin etkisiyle stajcı bir yaklaşımın e, günümüzde yaygın ve popüler olduğunu e, gördüğünüzü e, bu yaklaşımı yaklaşımın da tam da işte örneğin kendilik meselesi bağlamı içerisinde heylen eleştirilerinin getireceği noktalarda sorgulanabileceğini e, söyleyeceğim e, bir tavukun kılıf hazırladım ama ben de ilk defa tavuk yapıyorum. Yani bu eğer e, bunun için yakalayınca gücün Bakacağız. Neyse geçelim. İlkim Pierre Ado ile başlayalım. diğer e, Ado 1977 yılında e, yazdığı e, bir yapıt e, Daha sonra özellikle Michel Coco'nun düşünceleri üzerinde etkili olacak. diğer e, Ado e, günümüzde de oldukça popüler yer yapıldı. Ee, ve antik çağ felsefesi araştırmalarınıza ee, antik çağ felsefesinde olan sonra da kaybolan temel anlayışı bir yaşam biçimi olarak felsefe düşüncesinin ortadan kalkmasına bağlıyor ve e, bir yaşama sanatı olan felsefenin e, ortadan kalkmasına bağlıyor e, bu yaşama sanatında belirleyici olan bir şeyler ise özellikle terapi, terapöy ve Kutuklardan sıyırmak, sağ alma, vesaire. Ee, özgürlük, kişiliğin dönüşümü, meditasyon, vesaire. Şöyle diyor Pierre Ardo, Tersete Helen Roma döneminde kendini bir yaşam biçimi, yaşama sanatı, bir var olma tarzı olarak ortaya koyar. Aslında en azından Sokrates'ten diyen, tüm Tersete, tüm e, eski çağ felsefesi bu kadar ileride. Heisleriz Pierre Ardo diyor. Bu yaşama sanatıdır, kendi kendilik üzerinde gerçekleşir, kendini kendine ilişkin çeşitli uygulamalarında, pratiklerinde, egzersizlerinde kendisini yapar. Görüldüğü gibi hep öznel diye, öznenin kendisiyle olan ilişkisine e, vurulur. Yani öznellik temelinde gelişen bir farzda e, düşünceler ortaya konur. Bireyden daha doğrusu bireysel öznelikten başlayan, ama buradan evrensel perspektifteki bir nesne diye e, varan bir hareket olduğunu düşünüyor. Eski Çağ perspektifinde o da diye, sualcılık, ekipilosculuk ve diğer helen roman perspektifleri. Pilatonculukta ekipilosculukta da sualcılıkta bütün ortak bir yanı var. Yani bireysel öznelikten başlayan, ama buradan da evrensel perspektifteki bir nesne diye doğru gelişen bir hareket. E, Pleyin kendi üzerinde gerçekleştirdiği, yani öznelinde gerçekleştirdiği bir bizi uygulamanın sonunda kendini aşarak genel olana, evrensel olana varma çabası vardır. Michel Foucault diğer aradan etkilenmiştir. Ee, 1980'li yıllarda verdiği e, derslerden. onun o derslerin özellikle öznenin hermonolojisi e, başlıklı e, ders, bu şeylerle öznenin doğruyu sorar. Ee, özellikle bu e, dersler sıfacılık ve sıfacılıkta ilk kendilik kaygısı suat ya da bir anca size ekimeli ya hayal e, kavramı zarında. kendiyle ilgilenmek, kendi kendini dikkate almak e, vesaire anlamlarına gelen kendilik kaygısı bağlamışlarında birazdan etkilenmiştir. İkisinin düşüncesi öznetliği merkez almak takımından aynı temelden hareket ettikse de aralarında e, Türkçe çeşitli e, ayrımlar söz konusu. Bu ayrım noktalarının yani e, diğer Adol, Ernişer, Kupo arasındaki ayrım noktalarının en önemlisi, Kupo'nun kendilik taygısının altın çağı olarak nitelendirdiği, milattan sonra birinci ve ikinci yüzyıllardaki Yerse bir düşünceyi, yani spartalı etkili olduğu durumda ve o, o dönemde ikinci topluları, hem Platon'dan hem de Platoncular, hem de erken dönem İsrail düşüncesinden ayrılmazdır. Yani Michel Foucault, e, bu birinci ve ikinci yüzyıllarda ortaya çıkan spartalı etkili olduğu durumda özellikle Platon'dan Platonculardan ve İsrail düşüncesinden ayrılıyor. Diğer e, aday ise ayrılıyor. Bütün bir antik Sparta e, seresini bir e, kozmik temelinde hareket olmaktadır. Platon ile Helen Roma felsefelerinin temel ayrılığı ise şu noktada Kukra'ya göre. Platon Alpiliades bir diyalogu diyalogunda kendilik kaygısı, kendine ilgi göstermek, kendine özel, edinmede Yahya Okulu meselesini tamamen toplumsal düzeyde, düzlerle oraya koyar. Buradaki temel mesele başkalarının yönetimidir, sitenin yönetimidir. Alpiliades site yönetimini e, e, yönetmek ister artık yaşı gereği ve bunun için işte yolda karşılaştıklarında Sokrates'e böylesi bir niyetinin olduğundan falan bahseder. E, Sokrates'in sorgulaması da şu şekilde devam eder. Yani sen kendini hiç dikkate aldın mı, kendine baktın mı, kendini yönetip yalnız. Ki Sikten'in yönetimine e, talipsin. E, orada, e, Alkibiyeres'in e, deyim yerindeyse zır cahil birisi olduğunu ortaya çıkar. E, bu bakımlardan. E, Dolayısıyla da kendine dön, kendine bak, kendini dikkate al, bir meleği yap uygular orada kendinde diyor. Ama buradaki temel mesele başkalarını yönetir. Yani kendini yönetirme hep başkalarının yönetimi ya da site yönetimi için. Dolayısıyla burada kendilik kaybısı başkalarına yönelik kaybıyla bağlantılı olarak ortaya çıkıyor diyor. Foucault, Özmen'in her manoridinde kargatlar ortalığı sildi oldu. Dediğim için. Polis'in yönetimleri yönetimi belirleyici, lafonda kendilik ayrısı açık bir şekilde polisle, hem yani dokunsal ilişkiler alanında ilişkiler. Dokunsal bir belirlenimin Foucault'a göre birinci ve ikinci yüzyıllarda ortadan kalktığını görüyor. Foucault'a bunu olumlanmadı. Kendilik ayrısının belirleyici ve tek amacı kendiliktir artık bu dönemde. Kişi kendini kendisi için dikkat alır. Amaç kendisidir, kendi ölmez. Olumlanma. Foucault'a göre olumlan. Tam da burada işte yani yaşam sanatı dediğimiz şey ortaya çıkmaktadır. Özneyde hakikat ilişkisi çerçevesinde arasında artık konu şudur. Hakikata ulaşabilmek için ben kendimi nasıl dönüştürmeliyim? Elen Roma döneminde verileşti olan nokta tam burada hakikat düşüncesi bakımından kendi dinselliğinde ifade bu ait kendi dinselliğinde, spiliktüalite ifadesi geçiyor Fransızca. Öznenin varlık olma, varlık ya da olma tarzı kendisi aracılığıyla nasıl birleşir? <gülüyor> Meselemen tamamen öznenin kendisiyle olan ilişkisi meselesi olduğunu görüyoruz. Platon'da da başkalarının yönetimi ve stey yönetimiyle ilgili olan bir mesele, yani lüktaylısı bağlamışlarsın da artık öznenin tamamen kendisiyle olan ilişkisi net birleşmiş durum. Platon ile Heron arasındaki ayrımın e, Hegel'in ayrımına çok benzediğini. Görüyoruz. Ama Ege'nin olumsuz anlamda vurguladığı şeyi Kupo olumlu anlamda savunarak ortaya bohbettim. Politik olanın yitimi. Tam da bu dönemde Hegel politik olanın yitimini görüyor aslında. Evet ifade Ege'leri de bana politik olan. Bu dönemdeki tersefenin temel sorununun bir ölçük kriterium, hakikat ölçükü bulmak sorunu olduğunu söyledi. Bu ölçüt sır düşünme halidir. Bu dönemde kent e, Roma dönemi kastı ve özellikle de ekşi roşudur. Eee ve felsefesi kastetiliyor. Herhalde ilkini bu genel olanı alacağız. Sonra stoacılık en iyi yansıttığı için stoa En sonunda da sonca var Hakikat ölçüktür ya da bir ölçük bulmak zorunda bir ilke bulmak zorunda şaş arasında. Ee, bu ilkenin bu dönemde düşünmede, düşüncenin Dasteynep'in Almancası, düşünmede bulunduğu, bulunduğu, öznenin kendi içerisinde bulunduğu bir dönem oldu Yani ölçük sorunu özne ile hakikat ilişkisi sorunu. Ege'nin kendi ifadesiyle söylersek, ilke ya da ölçük sırf içimseldir artık, formeldir, öznerdir ve öz bilincin öznelliğinde temeldir. Bu dönemde özne kendisiyle ilgilenilmesi, kendisi hakkında kaygı duyulması gereken şey. Almancasında görüyorsunuz, orada e, zorgun diyi var, or, zor, bir Yani onun hakkında kaygı duyulması gereken, o zorgun diyi zor, gibi, zor yani, e, tam da e, şeyin, bu konun e, kendini kaygısı bağlamı içerisinde söylediği, sosy, Fransızcası ya da işte hey İngilizce olan kavram, aynı kavram. Yani özne hakkında kaygı duyulması, kendisiyle ilgilenilmesi, ulaşılması gereken şey var. Epimederyan'ın karşılığı. Ege bu öznerliğe çekilişin temellerini ise Roma dünyasında buluyor. Yani Yunan dünyası ile Roma dünyasında kinsel olan ya da kinsellik bakımındaki değişik, felsefeler ya da o dönemde ortaya çıkan felsefi düşünceler bakımından değişimler beraberinde getirmiştir, getirecektir diye bakıyor. Ee, eğer bu açıdan e, toplumsal ilişkiler alanı ile felsefe e, arasında, felsefi düşünce arasında doğrudan doğruya bağlantı kuran çok, e, çok ciddi bağlantılar kuran materyalist bir küldür e, bu, bu tema. Neyse şimdi o iddaiyi tarafa koyacağım. Dönem Yunan dünyasında özne her zaman bir devlete bağlıdır diyor. Yani site anlamında devlete bağlıdır. Kendi oluşunu devletle toplumsal ilişkiler alanında sağlar. Öznenin kendisi. Yani orada orada eksik olan şey de özneye dair yapılan bulgunun azlığı aslında. Ama toplumsal ilişkiler alanında bir bir bulgu var. Yani bir toplumsal ilişkiler alanında biz neyse oluyor özne olarak. Roma dünyası hissediyor Ege. soyut egemenlik dünyası halkların bireyselliğini bastıran yabancı bir zor gücünü soyut bir genelliği tek olana dayatan, tekil olan yapıları ortadan içilen bir e, dünya. Burada halkların canlı bireyselliği, anlancası dilde, yani dilde, yani, yok edilir ortadan kalktılıyor. Sırf biçimsel bir vatanseverlik bunun yerine geçir. Yani Roma dünyası soyut bir dünyadır. Soyut bir genel dünyasıdır. Mesela arada bir örnek olarak dedim. Roma Roma hukukunun ortaya koyduğu temel ilkeler aslında bugün de günümüzde geçerli olan temel ilkeler. Bütün insanlar eşittir gibi. Onunla başlayan ilkeler. Şimdi bu ilkelerin o dünyada ortaya koyması, o dünyada gerçekleşmemiş bir şekilde kalması, somutlaşmamış olması durumu yani soyut bir şekilde yakalanmış olanın, e, genel bir şekilde yakalanmış olanın gerçekliğe geçmemiş ya da gerçekleşmemiş ya da somutlaşmamış olduğu bir dünya. Ve e, teki olanları, bireysel olanları ortadan kaldıran, artların canlı kinsekliğini ortadan kaldıran bir e, yıkıcı, yok edici durumda bir gereksinim ortaya çıkar. kişinin kendi içine çekilişi, kendi öznelliğinde genel olan yakalama çabası ya da gereksin. Dinin bağımsızlığı, öznenin öznenininsel özgürlüğü bu sırf düşüncede yakalanan soyut gerçekleşmemiş bir özgürlüktür, probabilist. Bu, bu moderndeki felsefelerde sık sık dile getirilen kayıtsızlık adıyla ya da indiferentia, yani, e, sarsılmazlık, ruh dinginliği, apatia, dinin kendisiyle olan eşitliği vesaire hepsi bu durumun bu Roma koşullarının ifadesi ve bu dönemdeki bütün felsefelerin de ortak bir yani kendine çekilecek orada bu ıı, özgürlüğü, koluk özgürlüğü sağlamak düşündük. anti sosyal dünyadan kendine o çekildi. Öznenin öznelliğinde kaybolan şey ise özellikle devletin toplumsal ilişkiler alanına ortaya çıkan sonu nesnel ahlak alanıdır. yani ziddliklerin kendisidir eleme <Gülüyor> yap. Bu ıı, burada ortadan kalktı. Egez stoğa düşüncesinin bu anlamı beladığı işte. Stoğa düşüncesi bu türdeki bir dinsel din ya da düşünce yapısının bir ifadesi. Stoacılık dinin kendisine geri dönüşünün, kişinin kendisiyle nesnel olan birliğinin uyumunun überranchtimun anlamıcı bir ifadesi. Ama Stoacılık bu birliğe düşünmenin biçimsel soyut özdeşliğiyle başvuruyor. Bu soyut özdeşlik eleştirisinin temelinde ise benim düşünceme göre Sifuacı Oykeyi Öksis düşüncesinin ya da teorisinin bir değerlendirici bu Oykeyi ne anlama geliyor? Onun biraz bulmak gerekir. Oykeyi Öksis iki kelimenin anlamına bakalım. Yani bu kavram konusunu da bunun için yaptım. Yani bir şey görülsün, hani burada ıı, direkt ıı, kavramasın diye konuşulur. Oikeyosis kelimesinin anlamı. Ait olma anlamına gelen oik kökünden geliyor günancı. Tabi Tabii olsun ev yuva da bu kökten geliyor. Hidari oikeyos, sıfat oikeyos bir şeyin o kişiye ait olması, kendine ait olma. Oikeyosis kendinde olma, kendine ait olma, kendine yakın olma, kendine bağlaşma. Kendi evinde olma anlamlarını taşıyor. Eugenius'in taşıtı ise Allotriosis. Allotriosis kendine ait olmama, yabancı olma, evden olmama durum. bu bu e, Allotriosis kelimesini e, bildiğiniz yabancılaşma kelimesinin Almanca olan en kelimesiyle veriyor. Eugenius'in teorisi, sua düşüncesine, özellikle de etiğini anlamak bakımından çok önemli. Bu, bu önemde özellikle Enam Roma Farsada tutmanı, Alman Kilosof, Paul Lens'in 1940'da yazdığı Stoacı Telsefe'nin Temel Sorunları başlattığı yapıdından sonra e, bu, bu yapıt bu alanda bir dönüm noktası. Birçok araştırmacılar aramından uygulanmıştır. Paul e göre Stoaki, Oikey Üçüsü Eresi'ne tamamen, ama dayanmıştır. Bu konuda daha keskin bir ifade ise 1971 yılında Pembroke'den geliyor. Oikey Üçüsü olmasaydı Doğal düşüncesi de olmazdı. O düşüncesiyle ilgili temel kaynaklarımız ise, yani o e, düşüncenin ortaya konduğu ilk kaynaklar ise, Diogenes Dayaklius'un Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri yapıtının 7. kitabının 85 ve 86. paragrafları, De Depilitus yapıtının 3. kitabı, Seneca'nın Adelki mektuplarının 121. mektubu, ve Hiyorektes'in 1903'lerin başında bulunan bir papirutu ve Stobaios tarafından aktarılan düşünceler. Bu Hiyorektes altında hiçbir şey bilmiyor. Stoacı bir e, düşünür. E, 1902 yılında bir papirutu ve bir Stobaios tarafından aktarılan bir düşüncesi var. Aklında hiçbir şey bilmiyor. Şimdi Oikeiosus düşüncesini Hegel'in Yorumunda harekette kavramı çalışacağız. Yani e, bu düşünceyi için çok fazla şey söylenebilir çeşitli kaynaklardan mesela ama Hegel'in temel meselesi bağlamı içerisinde buna alacağız ki aslında bunun tamamen bir yorumuna denk. Yani Ege e, felsefe tarihi üzerine dersler bahsederken tamamen bu kavram üzerinde e, hareket ediyor özellikle. Etki. Tam da Diogenes Daerpius'un 85 ve 86. paragraflarında. Daerpius burada olsun düşüncesine aktarıyor. Canlının ilk işgüdüsü, kendini koruma işgüdüsüdür. Doğa başlangıçtan itibaren onun kendine ait, kendine yakın kılmıştır. Yani o iki ayıdır. Her canlı için ilk yakın aidiyetin ise kendi yapısı ve bu yapısının birinci olduğunu söyler. Yani Hristipos. Hegel kendi çevresinde Oikei Ulusesi, yani partisizlik halini Ayn hainmiş, imanet parantez içerisinde de imanet olarak çekiliyor. Ayn hainmiş yerli, eve ait sözcüğünde de tabii ki bir hain ev yuva var. Oikos. Oikos'un Oikei Ulusesi olmasıdır. Devamında ise Sustasisi yani ee, biraz önce e, biogenesli ayaklılıktan aktardığımız e, şeyde yapı olarak e, konmuş olan şey ise Susamun ştimum olarak çeviriyor. Susamun birlikte ştimum ise ruh hali, akor, düzenli. Yani birlikte bir uyum halinde durmak e, anlamında Susamun ştimum olarak çeviriyor. Tözcüğün Yunancasındak ise sun istemiyle geldiği şekilde bir arada durmak, yedik halinde durmak, kompozisyon ve konstitüsyon anlamı var. Seneca e, şeyde, e, anaki mektuplarda, epstural e, e, morales'te Konstitüsü olarak bunu çeviriyoruz. Heyel burada aslında hem oikeiosistin kavramını hem de sustasis kavramını tek bir sözcükle vermeye çalışmış. O da sustanmış kim. Yani anlatırken bize sustanmış kim kelimesi üzerinden anlatıyor oikeiosist düşüneceğiz Yani hem konstitüsüye yapıya gönderme yapacak şekilde hem de o yapının ya yakın olmamızı, ait olmamızı aktaracak şekilde. Burada bu sözcüğün hem oy köy hem de süsler gönderme yapacak şekilde öyleyse ben kendisiyle bağdaşma olarak çekeceğim. Canlının kendisiyle bağdaşması ama Kendisine ile yakın ait olma, kendi yapısıyla bağdaşma, kendine yabancı olma ve buna bağlı olarak kendini koruma işgüdüsü her canlıya özgü bir durum. Doğa gereği bu böyle ama aralarında bir derece farkı vardır. Bitkilerde doğanın belirlenimi bir tohum olarak logosun orada hüküntülmesidir. Ki bildiğiniz bir ustaj düşünce evreni bir logosu olarak logosu bir evren olarak tozmaktı olarak hesabı göç yani herhalde tozcu bir temelde hareket edilir. Logos spermatikos ee, anlamında logosun onlarda hüküntülmesi. Hayvanda içgüdü belirleyicidir. Logos onda içgüdüsel olarak hüküntüler. Ustal hayvan olan insanda ise logosun Do logos'un kendisinin doğrudan amaç haline geldiğini, onun doğası belirlerimi olduğunu görüyoruz. Böylece logos olan doğan ya da doğa olan logosun bütün canlıları belirlediğini görüyoruz. İnsanlar ise aklın ya da olan kendisi amaç haline gelmiş durumdadır. İnsanın doğaya göre hareket etmesi, doğaya uyması, doğaya göre yaşaması, onun akla göre hareket etmesi, e akla göre yaşaması, ona uyması demektir insanı bir arada, bir arada tutan yani tutan bunun çikim var onun yapısı olan şey ona ait olan kendine yakın olmasını sağlayan şey insanın için akıllıdır. akıllıdır. Burada da erde, arete, birbuz görüşleri ortaya çıkıyor tutu Doğaya uygun hareket etmek logosu, logosa uygun hareket etmek aynı zamanda erdeme uygun hareket etmek demektir. Hepsi aynı anlamda yani doğaya uzunlara getirmek, aklara uzunlara getirmek, evreni uzunlara getirmek. Bu amaç budur, hedef evet budur, henüz budur. Bu aynı zamanda iyidir ve beraberinde mutluluk eder. Epikurocularla aralarındaki büyük fark da tam bu noktada ortaya çıkar işte. Yani Stoacılarla Epikurocular. İnsanın ilk deneyimi haz hedone değildir. Epikurocularda öyle. Ne Nedir öylesi insanın ilk deneyimi. Hemsiyle bağdaşıyor ve bu bağdaşmanın gereği olarak kendini korumar, kendisine yakın olması, kendisine ait olması, bağdaşması ve bu bağdaşmaya da bağlantılı olarak da kendini korumar. Haz, memuniyet ve ya da genel olarak mutluluk ancak bundan sonra buna ek olarak gelir. Bu aşamada Hegel'in tozcuğlu eleştirisinin en can alıcı noktalarından birisi ortaya çıkıyor. Tam da e, burada e, genel düşüncesini ifade ediyor. Bir yandan bileği kendisiyle bağdaşması ve kendisiyle uyumlu olması iki kelime farklı bakın diğer anstimun karşılığı tamamıştı mı? Tamamıştı. Stat sıfatı anlamına geliyor. Diğer anstimun ise harmoni anlamına gelir. Eee ama İngilizce çevirmen halbuki ikisini de harmony olarak çevirdiği zaman İngilizce okulumuzda bu. Tamamen ayrı noktalar. Yani onun anlamdasını görmek Gerektir. Uyumlu olması ve bundan memnuniyet duyması gerekir. Diğer yanda genel yasaya göre Erdem'e göre hareket etmesi gerekir. Kendine dair memnuniyet amaç değil bıraktır. Erdem'e göre hareket etmek amaçtır. Erdem'e göre hareket etmenin sonucunda da haz ya da acı gelebilir ya da memnuniyetsizlik durumu gerekir. Temel hareket noktamı göre ise akla göre Erdem'e göre hareket etmek bunun sonucunda e, ortaya çıkan şeydir. Fikero'nun belirttiği gibi honestum yani e, ahlaki dürüstlük ile utile yani yarasaydanın çatışması çatışamaması ve çatışması tam da bir, bir yandan mutluluk herhangi bir varlığın kendisiyle bağdaşmasına, kendisinden zevk almasına dayanır. Diğer yandan insan erdeme göre hareket etme amacıyla tekliğinde onu belirleyen birçok yaşamsal unsura kayıtsız kalmak tutkularından özgürleşmek afateydi, ister. Böylece de bireysel varlığıyla bağdaşamaz. Bir yandan bağdaşması gerekir. Oy giyos düşüncesi gerekir. Diğer yandan fikrin <gülüyor> iddiası, diğer yandan bağdaşamaz. Böylece situasyonlarında tek bir şey var. Kendi kendisiyle, kendisi olarak değil, yani o yaşam bir sürü ilişki bakımından değil, genel evrensel bir düzlerinde bağdaşma ya da bağdaşma birey kendisini evrensel olarak, kendi evrenselliğinin duygusuna sahip olarak şulara böylece hani bireysel olan birçok noktaya bağdaşamadan, direkt genele, evrensele sıçrar ve genel evrenselde, evrenselle bağdaşmak ister ya da o kendisini genel, evrensel olarak sunmak ister. Düşüncede yapıladığı böylesi bir özgürlükte, bütün kendi şeylerinden sıyrılmak, sıyrılmak anlamında özgürlük, ee, yaşamsal olan uvanyenlerinden kırılmak anlamında özgürlükler. Kendinde var olan her şeyi her varoluş biçimini siler. Bütün varoluş biçimini siler diyor. Kullandığı kelimeler Ege'nin eksistensi de daha var. Yani varoluş ve olma biçimlerini ortadan kaldırır. Geriye satmışın dediğim kendisi eder. Her şeyden soyutlanmış, senin kendi içinde yakaladığı sağlamlık, sarsılmazlık Sırf özne olarak hiçbir nesne gerçeklik taşımayan bir özne değil olarak, soğajlığın ilgilendiği, dikkate aldığı kendi budur. artık soyut genel bir kendiliktir. Kendini silen bir genel kendiliktir artık. Onların düşüncesi tam da bilinciin kendi kendisiyle birliğine sürekli bir geri dönüş ifade edilir. Bu birliğe uyuma geri dönüşü de soyut genelliğinde her türlü tekir özelliklerinin silinir. Öz bilincinin özgürlüğü kendinde hiçbir sonuç için ilişki taşımaz. Sonuç hiçbir şey taşımaz. Yani yaşam taşımaz. Stoacılıkta yaşam yok. Dışarıdan kendini soyutlayan bir işsellik olarak soyut bir özgürlük anlaşılıyor. O açıdan Roma dünyasına en fazla yakışan felsefe Stoa felsefesi olacaktır. Ege diyor ki Stoacı felsefe Roma dünyasında kendini eğilmiştir. Çünkü Roma'da gireyselikleri ortadan kaldırıyordu, siliyordu hakların canlı gireyselikleri yaşanlardı. Böylece başta Adon'un tüm eski çağ felsefesine dair söylemiş olduğu şeye geliyor. Kendiliğin transformasyonu, evrensel olanın yakalanmasına doğru geç. Ama Hegel'e göre bu evrensellik bu soyut, gerçekleşmemiş, boş bir Bu konunun olumlu bir şekilde ifade ettiği şey, yani kendine doğru çekilme, şeylerden kendine dönme vesaire... Ve Platon'daki toplumsallığın yani kendilerinin ve başkalarının yönetimi yerine tek amaç olarak kendiliğin geçmesi ise, her şeyi politik bir ilişkis ilişkisellikte el alan Hegel için kuşkusuz, olumsuz bir konuda el alınacaktır. Zorunlu bir momenttir stoğacılık. O momentin gelmesi gerekir Antik çağ, Antik çağ döneminden sonra. Çünkü bir kendine doğru çekilme gerekir ama yeterli değildir. O moment hep aşılacaktır. Ama işte o kendi aradığımız noktada e, bütün yaşamı silerek negatif, soyut bir özgürlük olarak bunu ancak yakalayabiliriz diyor. Dolayısıyla günümüzün felsefesi, toa felsefesine yakın, Hegel'in düşüncesi ise bu toplumsal ilişkiselliğin dışında ancak e, mümkün olabilir diyor. Binöz'ün dünyası Roma dünyasına yakın mı, değil mi? O ise tartışılır. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz Çiftlikköy'de konuşması için. Ee, son konuşma Özgür Kegze'ye ait. Ve ee, başında da eee benim...